Allahu Allah Şimdi geçen dersimizde yazar imamların sünnete uymalarına dair bazı sözleri bize aktardır. Yani işte imamlardan hadis say olursa o benim mezebimdir. İşte imamlardan bizim sözümüzü delilsiz almayın gibi ve benzeri sözlerle dört mezhep imamının dahi bugün kendilerine uyulan imamların dahi e, din hususunda e, taklitten sakındırdıkları kendilerine değil delile tabi olunması gerektiğini ne yaptık? Delile tabi olunması gerektiğine dair yazarın makyallerine aktarmış olduk. Yalnız burada bir tane noktaya değindik bu sözlerle ilgili. O da neydi? O da yazarın getirmiş olduğu sözler, vermiş olduğu kaynaklar ve özellikle belirttiği kaynaklar dedi ki bu kaynaklar kesinlikle, kesinlikle yazarın söylediği görüşü savunmuyor. Yani bunlar bu sözleri aktarıp bu sözleri ciddi manada eleştiriyorlar. İmam Nevi gibi e, veyahut da çok zor şartlar getiriyorlar İb, İbn-i Abidin gibi Hanefilerden. Bunu da söylemiştim. Ondan dolayı nakil yaparken nakilini ne yapmak lazım? E, yani ya, falan naklediyor derken tümünü nakletseydi daha güzel olurdu. İlmin emanetine daha yakışırdı. Şimdi burada bazı şüphelerin giderilmesi demiş yazar. Hani mezhebe tabi olan veyahut da mezhette mecele tabi olmayı kabul eden insanların getirmiş olduğu bazı şüphelerin var olduğunu ve bunları yazar tek tek herhalde çürütecek. Şimdi <gülüyor> birinci şüphe demiş yazmış yazmış ümmetimin ihtilafı rahmettir. <gülüyor> Bu hadise dayanarak bazıları diyorlarmış ki, bize öyle geliyor ki bu hadisenin bizi çağırdığın, kitabını da dayandırdığın metoda ters düşmektedir. Bu hadis aslında görüşün nedir? Yani yazar, medetlere tabi olmaması gerektiği, Kur'an ve sünnetten bir hüküm açığa çıktığında ona tabi olunması gerektiğine dair bir fikir beyan ettiğinden dolayı karşıdaki adam da diyor ki tamam sen böyle diyorsun ama ümmetinin ihtilafı rahmettir diye bir de hadis var. Peki bunu ne yapacağız yani? hani Ümmetimin ihtilafı rahmetse niye insanlara mezhebbene tabi olmayın diyorsun? Yani ümmetimin ihtilafı rahmet. Herkes istediğine ne yapsın? İstediğine tabi olsun. Yazar demiş ki bu hadise cevap iki yönden olacaktır. Bir, bu hadis sahih değildir. Yani bu hadis kesinlikle sahih değildir. Batıldır, aslı yoktur. Allame Süfki diyor ki bu Süfki Şafiilerin büyük imamlarından zayıf ve mevzu olan, zayıf sahih zayıf ve mevzu olan hiçbir senedine ulaşamadım yani hadisin hiçbir şekilde senedi yok senedi daimi, hadisin senedi dahi söz konusu değil ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisin aynı şekilde ee, şu lafı da rivayet edilmiştir ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir bir de ashabım yıldızlar gibidir hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz yani birincisinde ne diyor? Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Genel olarak ikincisinde sahabenin ihtilafının rahmet olacağını sahabenin ihtilafının bizim için uygun olduğunu söylüyor sözde. Birincisi son derece zayıftır demiş. İkincisi mevzudur, uydurmadır. Yani burada zikrettiği iki hadis. Birincisi son derece zayıf, ikincisi mevzudur, uydurmadır. Demiş. Şimdi bu hadisin ee, burada İmam Sübki'den getirmiş. Bu hadisin zayıf olduğuna dair Ayriyeten İbni Hazm'ın e, bu hadisle ilgili böyle bayağı bir e, sözleri var, bayağı bir konuşması var. Ayriyeten bu hadise keşf Kafada Hafa'da bu hadisinin rivayetlerini getiriyor. Bir rivayetine zayıf diyor, bir rivayetine munkata diyor, bir rivayetine mürsel diyor. E, ben kendim baktığımı söylüyorum. Yani. İkincisi İmam Irak'ı takricül ihyada, ihya'ın e, ihya'ın ilmiyyidine hadislerini takric ederken orada yazmıyor bunlar. İhya ve Müddin'in hadislerini takriz ederken o da şey yapıyor. O da bu hadisin aynı zamanda zayıf olduğunu söylüyor. Aynı şekilde işte daha değişik alimler, hadis alanında hadis verilen alimler bu hadisin seneden zayıf olduğunu söylüyorlar. Yani e, böyle bir hadis yok. Aslında böyle bir hadis yok. Yani ümmetimin ihtilafı rahmettir. Onun için karşı tarafın önce bu hadisi ispat etmesi lazım. Yani hadisin varlığını, var olduğunu Karşı tarafın önce bir ne yapması lazım? Ispat etmesi lazımdır. Şimdi burada yazar nota yine bir şey, bir iki nokta var onlara deneyin. Birinci dipnotta. Yani on beşinci saygıla dipnotta. Burada İbni Hazm'ın e, sözünü zaten getirmiş. Oraya geleceğim. Şimdi diyor ki, burada bir ayet var siyah harflerle yazılmış. Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, Onda birçok ihtilaf bulurlardı. Yani bu aynı daha önce işaret ettiğim bazı sözler var. E Mezele taassup edenlere karşı kullanılıyor ama meseleyle uzaktan yakından alakası yok. Yani biraz işin derinliğinde düşündün mü? Mesela İbn i sözü gibi. Yani i̇bn Mesud'un sözü itikatta söylenmiş bir söz. Yoksa mezheplerde söylenmiş olan veya da fıkısta söylenmiş olan bir söz şey değil. Burada da mesela bahsetmiş olduğu Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok ihtilaf bulurlardı. Şimdi bu e, mezheplerden değil, yani mezheplere tabi olanlardan konuştuğunu söyledi. Hatırlıyor musunuz? Önceki sayfalar mezhebet, yani mezhez imamlarından değil, mezheblere tabi olanlardan konuştuğunu söyledi. Getirmiş olduğu ayet, mezhebe tabi olanlara değil, mezhez imamlarıyla alakalı bir ayet halinde. Yani o zaman e, eğer mezhep şafi ondan sonra Ebu Hanife, İmam Ahmed Allah rahmet eylesine, ihtilaf ediyorlarsa, hani eğer Allah'tan başkasından olsaydı onda ihtilaf bulurlardı. Yani ihtilaf etmemeden lazım. Mezhebe uyanlar ihtilaf etmiyorlar ki. Yani mezhebe uyulanlar ihtilaf ediyorlar birbirleriyle. Onun için bu ayette yani getirmiş olduğu yer, önceden zikretmiş olduğu konu ve konuyla bağlantısın hiçbir şekilde alakası yok bu ayetin. Bu da aynı İbn-i Mesud'un gibi çok ağızlarda kullanılan, özellikle mezhep tartışmalarında kullanılan ama böyle biraz dikkat edildiği zaman konuyla bir şey uzaktan yakından alakası olmayan ayetlerden bir tanesi. İkincisi, Şimdi kuran içerisindeki <gülüyor> ihtilaf, buradaki kasıt, Allah Azze ve bunu müşriklere hitabe söylüyor. Yani hani eğer Allah'tan başkasından olsaydı, Kur'an hakkında ihtilaf bulundu. Bu, Kur'an'ın genel hükümleri için geçerlidir. Yani mesela diyelim ki Kur'an'ın bir yerinde, işte işi helal bir yerinde, işi haram dediğini göremezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bir yerinde Allah bir, bir yerinde Allah üç dediğini göremezsiniz. Bir yerinde işte diğer Peygamber'e iman edin, bir yerinde Peygamber kafirdin, ondan uzak durun dediğini göremezsiniz. Yani sürekli bütün hükümleri, akşamları birbirine e, şey e, bir şey var. Uygunluk söz konusu. Bundan dolayı Allah müşrikleri Kuran içerisindeki o uygunluğa ayetlerin tezat e, ifade etmemesine çağırıyor. O yüzden mesela diyelim ki bugün bir fıkıh konu hakkında yapılan ihtilaf neye giriyor? Ayetin delaletinden dolayı kaynaklanan ihtilaflar var. Yani mesela diyelim ki önümüzde bir tane ayet var. Bu ayet Sonuç olarak çıkardığımız manaya kat'i şekilde mi delalet ediyor, zanni şekilde mi delalet ediyor? Anlatabiliyor muyum? Yani fıkhi meselelerde olan ihtilaf, ayetin kendisinden kaynaklanan bir ihtilaf değil. Bu kime getirilir? Bu Kur'an-ı Kerim'de ihtilaf olduğunu söyleyen bir insana delil olarak kullanılır bu ayet. Yoksa işte bir ayetten iki farklı hüküm çıkaran ama bu kullanılmaz. Böyle olsa sahabenin nefsine bu ayeti okumak lazım. Sahabe bir ayete bakmışlar. Farklı farklı yorumlar çıkarmışlar. Mesela misal, bir tanesi diyor e, şeyde hadis getiriyor mesela bir tanesi kendine göre bir konuda. Öbürü ona ayetle itiraz ediyor. Hadis yanında sabit olmadığı için veya hadisi bilmediği için, duymadığı için. Yani şimdi e, birincisi sahabe de buna ihtilaf ediyor. Hani e, ikincisi de birincisine. ikinci birinciye de diyebilir mi? E, Allah'tan başkasının yanında olsaydı şüphesiz ki onda ihtilaf bulurlardı. Falan. Yani bu ayetten kastedilen veya bu ayetin okunacağı yer kesinlikle ve kesinlikle fıkıh ferahi meseleler değildir. Çünkü ferahi meseleler anlayış ve fehim meselesidir. Bu ayetin kita e, kendisini muhatap aldığı insanlar da çok çok farklı bir, ne çok çok farklı bir cümle, farklı bir demiş. Tamam, şimdi bu hadisin, ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisinin zayıf olduğunu anladık. Yani bu hadis zayıf bir hadis. Şimdi bunun yanında, bu hadisin zayıf olmasının yanında Kur'an-ı Kerim'de muhaliftir. Yani benim ümmetimin ihtilafı rahmettir, Kur'an-ı Demek ki bu hadise cevap iki yönden. Bir senet yönünden, bir metin yönünden. Yani senetle de problem var. Aynı zamanda metin yönünden de sıkıntılı bir hadis. Ne demek metin yönünden de sıkıntılı bir hadis? dinde ihtilaf etmeyi nehyeden ve ittifakı emreden ayetler zikredilmeye ihtiyaç olmayacak kadar meşhurdur. Örnek olması için birkaçını verir. <gülüyor> Demek ki Kur'an-ı Kerim sürekli ittifakı emrederken, sürekli bir araya gelmeyi emrederken e, bu hadisin işte e, ayrılığa düşürdüğünden dolayı insanları bu hadisin Kur'an-ı Kerim'in şeyine de aykırı olduğunu e, yazar ne yapıyor? Yazar söylüyor. Yalnız burada da maalesef esefle belirteyim ki e, mesela diyelim getirin Fıkıh hakkında bir tane hadisin e, Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğunu söyleyelim adama. E, kesinlikle kabul etmez. Yani mesela bu yazarın menhecine göre gelin fıkıh hakkında bir hadis getireyim ben. Diyelim ki bak bu hadis e, Kur'an-ı Kerim'e şeydir. Mesela muhaliftir. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Veya da Kur'an-ı Kerim'de var olan bir şey hemen der. E, sünnet onu takiz ediyor veya sünnet onu taksis ediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi genelde bu herkese var, hepimizde var yani tek bunu yazanında değil kendi mezhebimizi veya kendi görüşümüzü desteklerken asli menhellerimizden birine muhalefet edebiliyoruz yani Kuran-ı Kerime hadis eğer varsa, sabitse Kuran-ı Kerime mukaliftir diye şey yapılmaz Kuran-ı Kerime yani özellikle yazarın izlediği menhece göre yani Kuran-ı Kerime mukaliftir diye bu hadis ne yapılmaz? Bu hadis e, atılmaz. Onun için ne demesi daha, daha güzel olurdu? Yani bu hadis zaitse zaten hiç konuşmanın üzerinde lüzum bile yok. Sabit değil yani aslı sabit değildir. Diyerekten bunu ne yapabilirdi? Diyerekten bunu e, şey yapabilirdi, açıklayabildi. Şimdi burada dipnotlarda söylenmesi gereken bir şey var mı? Dipnotlarda ilgili söylenmesi gereken bir şey yok. Şimdi... Burada mesela İbn-i bir yorumu var. İşte bu hadis üzerine eğer diyor ihtilaf e, rahmetse o zaman ittifak da gazaptır. Yani ittifak, Allah, ihtilaf, Allah'ın rahmetini gerektiriyorsa o zaman da ihtilaf etmek insanların birbirine düşmesi rahmettir. Ki bu da nedir ki bu da kitaba tersdir. Ayrıca mesela diyor benim sahabemin hepsi yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz diye. Şimdi haberin birisini helal dediğine biri haram diyor. Birisinin haram dediğine biri helal diyor. Bu ortamda da tüm sahabelere uyur. İşte hangisine uyarsanız e, hidayet bulursunuz sözü ve seneden zayıf olmasıyla beraber mana olarak da zayıftır. Çünkü İslam'da Allah ve Resulü'nün dışında hiç kimseye mutlak bir şekilde itaatsız konusu değildir. Mutlak bir şekilde uyma, mutlak bir şekilde tabi olma, tabi olunduğu zaman hidayetin dışına çıkılmayacak olan kimlerdir? Allah ve Resulü'dür. Mesela sahabenin içerisinde muta nikahını helal kılan var. Muta nikahı helaldir diyen var. Şimdi biz e, bu sahabaya mı uyuyacağız? Veya sahabenin nebi işte nebiyiz dediğimiz işte, e, bira mı diyorlar şimdi mesela? Onun hakkında farklı görüşler bildirenler var. Mesela şimdi biz onlara mı e, bu konuda tabi mi olacağız? Veya diyelim sahabenin içinde işte birçok konuda yani e, sahabenin içerisinde farklı görüş bildiren var. Hadis kendisine ulaşmadığından dolayı da benzeri konularda. buna uyduğu zaman bu asla olmayacaktır? Rahmet olmayacaktır çünkü... Böyle bir hadis olursa adam direkt o zaman peygamberimiz diyor, benim az havim yıldız gibidir. Hangisine uyarsanız? Yani Kuddam-ı Evin içki içmişti mesela. Gamidiye zina yapmıştı mesela. Bunlar hepsi haber. Öyle değil mi? Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Böyleyse o zaman ben de uyuyorum istediğime diyerekten. Zina yapanlar, içki içenler, istiradan Mistah İbni Esası Hazreti Ayşe'ye iftira etmişti. Ben de iftira eden onun bunun karısına diye. O zaman ne olmuş olur? O zaman bu şekil bir anlayış olursa Ortalık Allah bullak olur. Zaten İslam'da mutlak bu şekilde kime uyarsan hidayet bulursun diye bir anlayış sadece Allah ve Resulü için geçebilir. Şimdi bir de e, ben burada bir şey söyleyeyim. Ayrıca üçüncü bir noktada ben ekleyeyim. Yani bu hadisen eleştirilmesi noktasına velev diyelim hadis sahih Bukhari'ye geçiyor. Velev diyelim. Konuyla ne bağlantısı var? Yani bir medele tabi olan bir adam ümmetimin ihtilafı rahmettir dediği zaman bunun konuyla ne bağlantısı var? Yani biraz adım mantıklı genelde diyorum ya sıkıntı şu. Sabi millet bir kitap bir konu yazarken önceki kitaplara bir bakıyor ne var ne yok alıyor hemen. Yani malzeme yerinde kullanılmış mı? Ayet yerinde kullanılmış mı? Yani da ben biraz üzülüyorum. Genelde bir noktaya falan da baktığım zaman biraz alakasız şeyler var. Yani hep. E, bu da neden kaynaklanıyor? E, yazan normalde mutebil. Bayağı mutebil. Menheci çok güzel anlatırken ama malzemeyi kullanırken pek yerinde malzeme kullanmıyor. Yani mukalife zıt bak görüntüsü getiriyor. Şimdi ne alakası var? Yani bir mezheben taassup eden bir adam, ümmetimin ihtilafı rahmettir dediği zaman bununla sen ümmetin ihtilafındaki rahmesten faydalanmıyorsun ki. Sen sadece yapışmışsın bir tanesinin peşine, bir tanesinin peşinden gidiyorsun. Yani senin bunu söyleyebilmen için her istediğin yerde birinden alman lazım ki? Mesela diyelim kadına el değerken İmam Şafi'den, işte efendim akar, kadına el değerken İmam Ebu Hanife'den, karın aktığı zaman imam mesela şeyden, İmam Şafi'den işte efendim ne bileyim ticaret yaparken mesela şeyden, Hambeli'den yani biraz daha geniş tutmuşlar meseleyi İşte bilmem nikah meselelerinden Maliki'den erkeğe biraz daha hak veriyorlar şimdi sen böyle yapmıyorsun ki diyesin ki ümmetimin ihtilafı rahmetli niye bunu zikrediyorsun? sen çünkü bu ihtilafdan istifade etmiyorsun yani tamamen bu ihtilafın kalmasını başkaları diyor. sen ne yapıyorsun? sen tabi olmuşsun birinin peşine helal dediği helal, haram dediği haram senin için, ondan dolayı Velev ki diyorum tekrar, bu e, rivayet, sabit olan bir rivayet dahi olmuş olsaydı, ümmetimin ihtilafı rahmettir, o zaman dahi yani bunu getiren adama mezhep ise eğer, bir adam, yani kim bunu getirirse tartışmak lazım, her istediğinde birinden almak lazım. Yani işte alabilirsin, ben, işte bir tanesi vardı ben on, mezhebe, on mezhep neyse artık, on mezhebi şey yapıyormuş, e, on mezhebe uyuyormuş e, çocuk, hepsini araştırıyormuş da, yani on mezhep var mı onu bilmiyorum ben. Hani böyle yaygın olan on tane mezhep var mı? Bunu kim getirirse delil olarak alınır. Bunu bu insan getirirse delil olarak alınır. Fakat diyelim getiren adam mezet mutağısınıysa adama diyeceksin yani. Hadi diyelim senedi sahih oldu, hadi diyelim manası sahih oldu da senin bununla hiçbir şekilde bir bağlantın ve senin buradan delil alacağın hiçbir nokta söz konusu değildir diye. Başka birileri de demiş şunları, sürün. birinci meseleyi anladık mı? Birinci meseleyi anlamayan var mı? Üç noktasıyla anladık mı o meseleyi? Yani niye bu e, ümmetimin ihtilafı rahmettir meselesi? Üç noktadan neymiş? Üç noktadan e, batılmış. Bir, senedi zaten yok yani böyle bar, berbat bir senedi var. İki, e, senedi ortadan manası Kur'an-ı Kerim'e kesinlikle e, uyuşmuyor. Yani Allah azze ve celle ihtilafı nehyedir, birleşmeyi emrediyor. Üç nedir? Üçüncüsü de <gülüyor> konuyla yani mezheb mutatıbının hiçbir alakası yok bu şeyle, bu sözle. Velev sayhı olsa da. İkinci nokta şunu söylemiş. Eğer dinde ihtilaf etmek yasak bir şeyse, dinde ihtilaf etmek nehyedilen bir şeyse, sahabeler ve onlardan sonra gelenler, ee, i̇mamların ihtilafla ne diyeceksiniz demiş. Bir dakika. Hayır evet, saloku. Ayrıca bunların ihtilafı ile müteahhit âlimlerin ihtilafı arasında bir fark vardır. Cevap. Tamam. Ya. Evet, iki ihtilaf arasında büyük bir fark vardır. Bu iki şey de ortaya çıkar. Birincisi sebebinde, ikincisi sonunda. Sahabenin iktilafına gelince damiretten doğan, ayrıca nantları anlatmak, e, anlamakta ortaya çıkan tabi bir ihtilaptır. Onlar isteyerek ihtilaf etmiyorlardı. Bunlara ek olarak dönemlerine mevcut olan ve ihtilaflarına gereken bazı durumlar mevcuttur. Ancak onlardan sonra bu gerektiler ortadan kalktı. Bu tür ihtilaftan bütün kurtulmak ise mümkün değildir. Biraz önce geçen ve aynı manada olan ayetler ve bunları kapsamaz. Çünkü kınama şartı olan kısıt ve süreklilik tahakkuk etmiş değildir. Tamam. Şimdi diyor ki, adam sormuş eğer ihtilaf yasak, yasak bir şeyse dinde ihtilaf etmek, sahabeyle imamlar niye ihtilaf etti? Yani bizim ihtilafımızla bunların ihtilafı arasında fark var mıdır diye yazar diyor var iki yönden. Bir sebepler yönünden, İki, sonuçlar yönünden fark var. İki ihtilafın arasında. Sebepler yönünden olan ihtilaf şudur. Diyor ki, onların ihtilafları zaruretten doğan, nasları anlamakta ortaya çıkan tabi bir ihtilaftı. Onlar isteyerek ihtilaf etmiyorlardı. Ve diyor, onların dönemlerinde ihtilafi gereken bazı durumlar mevcuttu. Ancak onlardan sonra bu gerekliler ortadan kalktı. Böyle bir şey yok. Onlardan sonra bu gerekçeler ortadan kalkmadı. Sahabe dahi, ayetlerin anlaşılmasında eğer farklılık arz ediyorsa, sahabe ayetlerin anlaşılmasında birbirlerine muhalefet ediyorlarsa vahyi, Kur'an'ın hangi ortamda indiğini görmelerine rağmen sünnetin hangi ortamda söylendiğini görmelerine rağmen hala ihtilaf edebiliyorlarsa onlardan sonra gelen Kur'an'ın nerede indiği hangi ortamda, hadisin hangi ortamda söylendiğini bilmeyen insan hayda hayda ihtilaf edebilir. Yani yazarın bu söylemiş olduğu kendi binaetini yıkmak oldu şimdi. Böyle olmaz. Eğer onlar için geçerliyse sadece nedir? Bazı durumlarda, mesela bazı durumlarda, şimdi onların döneminde hani hadis sıkıntısı da yoktu diyelim, onların döneminde elde olmayan hadisler şimdi toplandı, onların döneminde senelerinde zayıf olan raviler şimdi tespit edildi falan, hani böyle bir durum da yoktu sahabenin döneminde. Ondan dolayı sahabenin dönemindeki ihtilaf, nasların anlaşılmasından kaynaklanan ihtilaf her dönemde mevcuttur. Yani bu zaten mesela diyelim işte ister İbni Teymiye olsun, ister başka alimler olsun, ee, alimlerin mesela mezheb imamlarının veya diğer alimlerin niye ihtilaf ettiklerini sıralarken bir maddeyi de böyle açtıkları, dallandırdıkları maddelerden bir tanesi de ayet ve hadislerin anlaşılmasındaki farklılık. Yani ayetin arz etmiş olduğu mana nedir? Burada neyi kast ediyor? Mesela işte lugattan kaynaklanan bazı sıkıntılar var. İşte sebeb-i nüzuldan kaynaklanan bazı sıkıntılar var. İşte e, imamların müştehiklik derecesinden kaynaklanan bazı sıkıntılar var. İslam'ın genel esaslarını bilmeden kaynaklanan bazı sıkıntılar var. Kimin bunlarda derecesine kadar iyiyse o kadar daha iyi anlayacaktır. Kiminkisi biraz daha kötüyse o biraz daha az anlayacaktır. Yani diğerine aşağı ise o biraz daha az ne yapacaktır? Biraz daha az anlayacaktır. Diyor ki mukaddiden devam ete yani, ki. Mukaddiden resmine evde gelen ise çoğu zaman gerekçesi yoktur. Çünkü bazıları kitap ve sünnetteki delilci yorum, başka bir mezhebin delili olduğunu anlayınca sadece mezhebine mukallif olduğu için onunla amelikini bırakır. Ona göre sanki asıl olan mezheptiz veya Muhammed sallallahu aleyhi ve zemin getirdiğin sadece onun mezhebiyle sınırdır. Diğer mezhepler de neşredilmiştir. Tamam. Şimdi ee, burada söylemiş olduğu tamam, mukallitler için olursa eğer mukallitlere diyor ya işte, Dört sünnetteki delili görüp yani her mesele de yine değil. Yani çünkü ihtilaf daha çözülmemiş ki. E mesela diyelim ben hadis mezhebine uyuyorum, hadise göre hüküm veriyorum diyen de işte Elbani başka bir şey diyor, i̇bn Baz başka bir şey diyor, İbn-i başka bir şey diyor yani bu menehci savunanlar da kendi aralarında ihtilaf ediyorlar. Yani onların mesela diyelim bir diyor rüküden kalkarken el tekrar bağlanacak, o öbürü diyor rüküden kalkarken el bağlanmayacak. Biri bu sünnettir diyor, öbürü bu bidaattır diyor. yani. Ee, İbn Baz'ın sünnet dediğini elbani bir daha atıyor mesela anlatabiliyor muyum? Burada anlatmak istediğim şu, bu meneci şiddetle savunanlar dahi kendi aralarına da ittifak etmiş vaziyette değiller ki bunun olmazsa mümkün değil. Yani bunun olması hiçbir şekilde ne değil? Bunun olması hiçbir şekilde mümkün dahi değil. Ha ne var? Fakat bazı meseleler var. Mesela karşıdaki söylerken e, sünnetten dahi ileri delili yok adamın veya getirdiği delil zayıf mesela buradaki görüş kuvvetli. Artık bu açığa çıktı mesela. Ha mukaddidin buna tabi olması lazım, doğrudur. Mukaddid bunu bırakıp da işte hala bozuk mezhebine uyuyorsa bu sahabenin ihtilafı dedi. Çünkü sahabe kendi mezhebine aykırı olan hadisi duydukları zaman hemen kendi mezheplerini bırakıp hadise göre hüküm vermeye başlıyorlardı. Öyle değil mi? İmam Malik mesela okumuştuk. Parmakların arasını takril etme meselesinde başka böyle bir şey yoktur diyor. Hadis kendisine hatırlatılınca Hadis'in senedinin sahip olduğunu görünce ne diyor İmam Malik? İmam Malik ondan sonra parmakların arasının yapılacağına dair fetva veriyor. Demekse haberin ihtilafı da, imamların ihtilafının da boyutu nedir? İhtilaftan kaçınılamaz yani böyle bir şey mümkün değildir. Fakat Kur'an ve sünnetten delil, net bir delil açığa çıktığı zaman ne yaparlar? E, kendi fikirlerini bırakıp diğerinin fikrine dönemeler. Ama dediğim gibi hangi meselelerde? ikisinin de delili olduğu zaman kimse delilinden dönmemiş. Yani İmam Malik mesela, İmam Malik Ebu Hanife'nin talebeleriyle ve karşılaşıyor. Bir rivayette Ebu Hanife'le karşılaştığı da söylüyorlar. Ne Ebu Hanife mezhebinden dönmüş, ne İmam Malik mezhebini tercih etmiş. Açıkçası yani. Niye? Çünkü ikisinin de kendine göre delili olan meselelerde, herkes kendi delilinin oraya doğru işaret ettiğini düşünüyor. Hangi meselelerde döndükleri, hakkında hadis bilmedikleri meseleler, veya kendi hadislerinin zayıf olduğu veya net edilmiş olduğu meselelerde, kendi fikirlerinden dönmüşler. Bu doğrudur. Yani bu şekilde herkesin dönmesi lazım. Ama diyelim sen bir hadis getiriyorsun, ben bir hadis getiriyorum. Bana göre benimki konuya daha çok işaret ediyor. Sana göre seninki ki yok sen dikkat ehlisin, yok sen Böyle olmaz. Yani bu buradaki ihtilaf yerilmiş ihtilaf değildir. İki tarafın da delili varsa. Yerilen ihtilaf nedir? Bir tarafın delilsiz bir şekilde delili gördüğü halde bir başkasının sözünü delilin önüne geçirmesi yerilen ihtilaf Nedir? Diyebilen ihtilaf budur. E bu nokta çok önemli. Yani Ben açıkçası bu yazarın yazmış olduğu konuyla ilgili şeyler genelde başından beri belki itiraz ediyorum hep zaten. E, üstü kafalı, üstü açık. Hep itiraz ediyorum söylediklerine. Çünkü e, bir konunun anlatım uslubunun mesela yazarın uslubu muhtevil. Yani karşı tarafa yaklaşımı muhtevil bir yaklaşım. O çok güzel. Ama getirmiş olduğu konuyu anlatış tarzı biraz tuhaf. Yani tam net bir şekilde konuyu belirlemiyor. E konunun belirlenmesi lazım. Yani hangi ihtilaftır bu? Sahabeler ihtilaf etmişler. Kim kendi mezhebinden dönülmediği yerler de olmuş Herkes kendi hadisine inanaraktan kendi fikrini savunduğu yerler de olmuş <gülüyor> Mesela Ebu Ureyre İbni Abbas'a deve yenildiği zaman abdest alınmasını rivayet ettiği halde, hadis söylediği halde İbni Abbas bu fikri söylememiş mesela. Çünkü İbni Abbas'a göre nedir? İbni Abbas'a göre oradaki abdest değildir. veya da diyelim işte İbni Abbas ee, Peygamber ve Resulatü son döneminde abdest almadığını e, biliyor. Ondan dolayı mesela Ebu ne yapıyor? Ebu itiraz ediyor. Yani hadis zikredildiği halde kendi mezhebinden dönmeyen sahabeler de var aynı şekilde. Ondan dolayı e, diyoruz ki buradaki ihtilaf nedir? İki tarafın da delillerinin olduğu anda yapmış oldukları ihtilaf değildir. Buradaki ihtilaf bir tarafın delilsiz bir şekilde delili gördüğü halde Başka birinin sözünü delilin önüne geçirmesidir. Yerilmesi gereken bir ihtilaf varsa, o ihtilaf da bu ihtilaftır. et etekim. Bunların dışında başka insanlar da var. Onlar da mesleklerin aralarındaki geniş ihtilafı dayanarak farklı şeriatlar olarak değerlendirmek istiyorlar. İtteki müteaskitlerden bazıları bunu açık bir şekilde söylemiştir. Hı. Müslümanın bunlardan dilediğini alma, dilediğini bırakma hakkı vardır. Çünkü hepsi de şeriattir. Bazen her iki grup ihtilafları dayanak olarak... Milletimiz iktilatı rahmettir. Bazı hadisimiz dini getirmektedir. Çoğudan bunu deni getirdiklerini duyuyoruz. Tamam. Şimdi burada benim konu içerisinde hadisin anında söylediğim mesele geldi. Yani e, bu kimin için delil olabilir? Burada zikrettiği insanlar için. Yani her mezetten faydalanmak lazım. Herkesin görüşünü almak lazım. Herkesin heva ve hevesine göre satuar vermek lazım. Yani e, televizyon programlarından çıkıp işte efendim millet soru soruyor. Milleti dinlenme edelim bu konuda Malik'ten verelim, bu konuda bu Hanife'den verelim, bu konuda şundan verelim, bu konuda bundan verelim. Herkese göre bir din, herkesin nabzına göre bir şerbet sunalım. Diğer insanların kullanmış olduğu bir delil bu. Bunlara mesela otomatik ve ne diyebiliriz? Kullandıkları delil doğru bir delil. Uyguladıkları vakkada doğru bir vaka Bunlara der ki bu hadis nedir de seneden de metnende bozuk bir hadis olduğundan dolayı bunu delil olarak alamazsın. Devam et hadi. Bazıları da bir şey söyleyeyim, İhtilasın rahmet olması sebebi, ümmete bir genişlik sağlamasındandır. Bu yorum, biraz önce geçen ayetlerin açık ifadelerine, imamlarında söylediği sözlerin mutsalatının halis olmasının beraberinde, bazı alimler tarafından da bestedilmiştir. İbn Kansım diyor ki, Leyf ve Malik'in Resulullah'ın sahabelerinin ihtilafı hakkında şöyle bir İnsanların dediği, burada genişlik var, denemez. Halis, böyle değildir. Bile ki, ihtilafın bir kısmı yanlış, bir kısmını doğrudur. Tamam. Yani burada e, aynı şeyleri getiriyor. Hani her ihtilafın genişlik olmadığını e, söylüyor. Aynı şekilde biliyorsunuz İbn-i ihtilaf şer dediği e, var. Buradaki nedir? Buradaki e, bazı ihtilaf yanlış, bazı ihtilaf doğru. Doğru dediği de nedir? Adam doğru değil. Ama ihtilafın metodu nedir? İhtilafın metodu doğrudur. Mesela e, bir örnek versek. Hepinizin belki bildiği bir mesele. işte Bukhari'deki sahabelerin şey kısası. Benim Kureyza'ya giderken peygamberimiz diyor, biriniz yolda namaz kılma işinliği kılmayın. Bazısı yolda kılıyor, bazısı ne yapmıyor, bazısı e, yok diyor. Bir kimisi diyor ki şimdi, Resulullah diyor benim Kureyza'ya ye yetişmeden kimse namazı kılmasın. Şimdi bir grup diyor ki tamam, Resulullah böyle dedi ama namazın vakti geçiyor. Yani Resulullah burada kaslı acele edildi. O, o manada söyledi. Bunlar kılıyorlar. Bir grupta diyorlar, yok mutlaka Resulullah'ın bir bildiği vardır diyorlar. Ondan sonra bunlar da düşüyorlar mesela şeyin peşine gidip daha beni Kureyca'da namazı kılıyorlar. Sahabe diyor ki Peygamberimiz iki tarafı da dinledi hiçbirine şey yapmadı e, sert davranmadı ve hiçbirine itiraz etmedi yani hiçbirine sert çıkmadı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sadece dinliyor Peygamberimiz kutsayı. Şimdi burada dikkat ederseniz bir hadis var olsa da iki mezheb var sahabenin arasında. Bir grup namazın kılınacağını bir grup namazı kılınmayacağını mesele de fark namazın vaktinde yani çok açık ve net bir yerde bir ihtilap. Yani var namazın vakti geçti mi gitti işte. Öyle değil mi? Veyahut da namazın terkinin küfür olduğuna icma eden bir topluluk arasında gerçekleşen bir şey. Ee, ihtilaf. Şimdi ne, ne diyorlar mesela? Biri diyor ki Resulullah'ın kastı. Yani illet peşinde koşuyor bir grup. Yani hani mümkün değil diyorlar. Genel olarak hani Allah diyor işte namaz müminlere belli vakitlerde paskılınmıştır. Mümkün değil Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte namazı kılmayın demesi. Öbür başka bir grupta diyor ki yok ya olur mu Resulullah Aleyhisselatü mutlaka bir bildiği var diyerekten. İşte milletin arasında var olan ihtilaf da hep bunlardan kaynaklanan ihtilaf. Yani bir hadis var kimisi bu hadisin illeti mesela ortadan kalkmıştır, hükmü de kalkmıştır der. Öbürü der ki yok öyle şey olur mu arkadaş peygamberimiz bunu demiştir bu mesele nedir? Bu mesele bakidir diye. Bu tür ihtilaflar ne değildir? Bu tür ihtilaflar yerilen, zembedilen ihtilaflar. Büyüldü. <gülüyor> Devam edelim. Eşref de diyor ki, <gülüyor> maite sorumlu, güvenli doğalcının sahabilerden, sahabilerden bir aktarını İki ayda hadis ile ama iki ay hadis ile hamet eden kişinin durumunu genişlik olarak görüldü. Dedi ki Allah'a yemin olsun ki Hakk'a itabet etmedikçe hayır. Hak ancak bir itabet etmiş. İki farklı görüşler ikisi aynı zamanda doğru mu olacak? Hayır. Doğru sadece bir tane. Şey. Yani mesela diyelim iki tane hadis geliyor e, sahabelerden. Adam diyor ki ben bu nifşiyle de amel ederim. Bu bahsetmiş olduğumuz bir görüş vardı ya hani herkese her şeyi amel etmek lazım yani keyfine göre. E, bu sözler de e, yani burada yine nakledilen sözler acaba konuya tam delalet ediyor mu yoksa yine bir alakadan alaka koptu mu bence alaka koptu yani konuştuğumuz konu bizim bu değil çünkü konuştuğumuz konu birine tabi olmak ee, burada getirmiş olduğu son mezhep sadece yani bunlar son mezhep için geçerli yaganın getirdiği son mezep. bir konuyla bir alakası yok burada zikretmiş olduğu son mezheple ilgili yoksa diğer türlü konuyla yani asıl konuyla bağlantı kopuk şu anda bu da nedir ee, yani He, her şeyle insan amel edebilir. İşte diyenler için bir itirazdır yani. Şimdi yazlar İmam Malik'ten itirazlarını getiriyor. Devam edelim ki. İmam Şafi'nin serbilerinden izleniği de diyor ki, Resulullah sahabilere de itiraf etmişler, ve bizim ayıp haşa ettiğini söylemişlerdir. Birbirlerinin sözlerine bakıp telkit etmişlerdir. Hepsinin söylemekleri doğru olsaydı bu şekilde yapmazlardı. Ömer radiyallahu <gülüyor> anh da Hubey bin Kav ile Elbisül'ün namazı tek bir namaz kılığı hususundaki iktiraflarına öpkülenmiştir. Hubey şöyle demişti, tek elbise namaz kılmak güzel bir şeydir. İbn-i Mesul söylemişti, bu elbette ahken böyleydi. Bunun üzerine Ömer etkili bir şekilde şöyle dedi, Rasulullah A. Hazretlerine müdahale edilen iki kişi iktiraf etmişlerdir. Bu konuda Hubey doğru söylemiştir, İbn-i ise hatalıdır. Ancak bundan sonra kimsenin bu mesele de ettiğini duymayayım. Yoksa ona şöyle şöyle yaparım. Hı. Şimdi e, burada şeyin e, ya, yani sahabenin arasındaki yaptığı, yapılan ihtilaf. Eğer herkes doğru olsaydı kendi ihtilafında sahabenin bazılarının bazısını tenkit etmesi yani bu yoksa bu görüşünde yanlışsın veya bu görüşünde hatalısın demesinin bir anlamı olmazdı? Bir anlamı olmazdı. Eğer sahabe... ...birbirlerinin hatalı olduklarını söylüyorlarsa... ...demek ki ihtilap olan yerlerde hak bir tanedir. Yani hak her zaman bir tanedir de. Fakat ne vardır? Ee, diğer tarafta eğer nasda dayanarak bütün e, elinden geleni ortaya koyup bir fikir beyan etmişler... ...sadece günahkar olmaz. Fakat hak her zaman bir tanedir. Yani hak da adud Bir şey aynı anda siyah beyaz olmayacağını gibi... ...bir şey aynı anda hem hak hem de batıl... ...ve iki şey aynı anda hak, iki zıt. Tezat aynı anda hak ve batıl olamaz. Hak her zaman nedir? Bir tane daha mı dahi? İmam Hüzey'ni diyor ki, ihtilafı cahit veren iki alem, bir mesele hakkında icraat eder de, biri helal, diğeri bir haram derse, her ikisinin de hakkı isabet ettiğini iddia eden kişiye şöyle cevap verir: Bunu nasla dayanarak mı, yoksa kıyasa dayanarak mı söyleyebilir? Eğer nasla dayanarak söylüyorum derse, ona deminir ki, bunu nasıl nasla dayanarak söyleyebilirsin. Zira kitap ihtilafı reddediyor. Kıyasa dayanarak söylemem diyecek olursa, bu kez ona deminir ki, Kitap ve sünnet iktidatı reddederken sen nasıl iktidatın cahil olmasını bunlara fiyat edersin. Halim bir tarafa akıllı insan bile bunu cahil görmez. Tamam. Devam. Buna mukabil biri çıkıp şöyle söyleyebilir: i̇mam Malik'ten Mâniyden hakkın gül olduğuna dair aktardığına Üstad Özgârkan'ın El-Meth e Harul'u tıkkısının kitabında naklettiği şu rivayet, şu rivayet ters düşmektedir. Ebu Cafer el-Yoslu ardından Halun Recik, İmam-ı Malik'in meslebi ve eseri bu vasıtayı Afas devletinin kanunlanması yapmak istediler. Ancak İmam-ı Malik bunu izin vermedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı her iyi konularda itiraf ettiler. ve Vefaslı bölgeye dağılırlar. Her birinin görüşüne isabetlidir. Ona dedim ki bu olayın İmam-ı Malik'ten nakli meşhurdur ve bilinen bir şeydir. Ancak rivayetin sonunda gelen her birinin görüşü de isabetli bir kısım, ulaştığımız kaynaklarda rivayetlerde bir aslı mevcut değilmiş. Bir rivayet isabetli. O o da bu rivayetin asliye nesli <gülüyor> hakkında tane ciddi rivayettir. Bunun artist değerine İskan bin Davud vardır ve Nehevi bu zayıflar zayıf deresinde dikkat etmiştir. Buna rağmen her <gülüyor> biri kendine göre isabetli bir şekildedir. Tamam. Şimdi e, burada mesela diyelim ki Bazıları gelip İmam Malik'in işte e, halifeler İmam Malik'in kitabını kanunlama yapmak istiyorlar muhatayı İmam Malik de diyor ki yani, Resulü aleyhisselatü vesselamın ashabı dair kareyi konularda ihtilaf ettiler ve farklı bölgelerde dağıldılar Hani ve her birinin görüşü de isabetlidir, her birinin görüşü de isabetlidir diyor burada Şimdi e, konunun başı doğru yani mesela insanları Şimdi konunun başı yazarın sahih dediği bölüm yazara da reddiye veriyor yani insanları tek bir görüş üzerine toplamanın mümkün olmadığını e, yani biraz o getirilen nakları derinliğine mesela son kısmı tamam. İşte herkes kendine göre hepsi isabetlidir. Kısmı zayıf. Yani yazar diyor ulaşabildiğim kaynaklarda e, aslında mevcut değildi. Sadece bir rivayet var o da zayıftır orada ve hepsi kendine göre haklıdır diyor mesela. Tamam bu kısmı artık Birinci kısmını aldık. Yani e, muvattai mesela işte İmam Bari olmaz. Çünkü sahabeler ve ferehi konularda ihtilaf ettiler. Bu, bu kısmı kime reddiye veriyor şimdi? Kime reddiye veriyor e, Abdullah abi? İşin bu kısmı kime reddiye veriyor? Kendisine reddiye veriyor. Niye kendisine reddiye veriyor? Çünkü eğer ferehi konularda ihtilaf edilmişse ve insanları bir görüş üzerinde toplamak mümkün değilse o zaman ne yapmak lazım? O zaman e, bunları kesinlikle kullanmamak lazım. Yani bu tür nasları kullanmamak lazım. Yani yazların altında anlatmış olduğum meseleye tamamen mutabıkız ve yüzde yüz Yani insanların mezhefte taassıb etmemesi, işte kendi mezheplerini sünnetin önüne geçirmemeleri, işte herkesin sünneti kendisine esas alması, bunda hepimiz mutabıkız. Akıl sahibi de bundan başkasını söylemez zaten. Fakat e, söylediği şeyi açıklamaya çalıştığı şeyler, bile kendi biraz da bu konuda mesela işte hani e, direkt sünnete, direkt sünnete diyor. Biz, Direk sünnete, direk sünnete diyenler ittifak etmemişler ki, onlar da esiraf etmişler. Birinin sünnet dediğine birinin bidat diyor, birinin bidat dediğine biri sünnet diyor. İkincisi, getirilen nafların konuyla bağlantısı olması lazım. Bakın ne oluyor? Geçenler bu İbn-i meselelerini meslelerini anlattım ya, İbn-i meselesi, ondan sonra İmam Nehvi'nin meselesi. Arap dünyasında mesela mezhebçi halinde talebeyi alıyorlar karşılarına, tamam? Bu Bunların getirmiş olduğu bu delilleri koyuyorlar talebenin önüne. Tek tek kitaplardan getiriyorlar, gösteriyorlar. Bak diyor bunlar yalancı. Niye bunlar yalancı? Bak diyor ya getirdiğin nastın konuyla bir alakası yok, ya getirdiği kaynak konuya tam reddiye veriyor veya kendine getirdiğini anlamda bunlar ahmak diyor. Bunlar kelamla mantık okumadıklarından dolayı bunlar, ben buna şahit olduğum için söylüyorum. Talebe de ne diyor? Heee diyor, valla doğruymuş. Yani bunlar demek ki bizi şimdiye kadar kandırırlar. Bunların konuyla alakası yok. Oysa ilmin emanetine bağlı kalınca, Nasıl, yani mesela ben konu işte dediğim gibi yani i̇bn Abidin akşama kadar desin e, bu sözde şu şartlar var beni bağlamaz ki yani imamın pratiği burası demez ver diye veriyor ama sen bunu zikretmeden bak i̇bn Abidin naklediyor ha yani hani en muhtemel kaynak naklediyor dedin mi başkası pat dedi senin kulağından tutuyor orada ondan dolayı yani ilmin emanetine delilin olaya bağlantısına, vakkaya ha bu yanlış çok ya büyük bir yanlış değildir yani bu, burada yap, ben işte yazar yanlıştır kesinlikle e, kitabı da okuması falan demiyorum çünkü niye? Ee, bunu her zaman insan fark edemiyor. Veya diyelim bir şeyi doğru yazar mesela burada, ümmetin iyiliği için uğraşıyor. Yani onları ihtilaptan, tahakkuktan kurtarmak için uğraşıyor. Ne bulmuşsa getirmiş, ortaya koymaya çalışmış. Tabi bazısı e, ilk etapta konuyla bağlantılı görülse de, e, daha de bunu karşı taraf için yani. Karşı taraftan da yazar bana daha yakın, yani fikir olarak. Aynı menet üzerindeyiz. Fakat karşı taraf bunu ne olarak kullanıyor? İşte bizim ilmi emanetimizin olmadığına işte bizim bu bunları yerinde kullanmadığımıza getiriyor. Ondan dolayı ne yapmamak lazım? E, getirilen naklara dikkat edilmesi lazım. Hı, devam et abi. Kendine göre laftı, yani mehveli mübahir olduğunu göstermektedir. Nasıl böyle olmasın ki? Bu rivayet olan panikten güvenilir razı ile etmiş olduğu hak birdir. Birden fazla olamaz. Görüşüne muhannettir. Netekim sahabi ve tabinin önde gelen nevrede dört yorumun hepsi bu görüştedir. Hepsi bu görüştedir. İbn-i e, Abdel'den diyor ki, şayet bir nefesimizin iki durumu da doğru olsaydı telef alimleri, içtihatlarında, büküm ve fetvalarında birbirlerinin hatalı olduğunu söylemezlerdir. Mantık, bir şeyin hem kendisinin hem de hızlarının doğru olmasını asla soru etmez. Tamam, gel, arka sayfaya gelin, 20. sayfa sonucu açısından farklılığına gelince de. Sonucu açısından farklılığına gelince? Şimdi, önce konuyu bir bağlantıla alalım, kaçmasın kafanızdan. Bir, adam demişti ki, e, sahabenin ihtilafıyla sonradan gelenlerin ihtilafı arasında fark var. Nerede fark var? İki yerde. Bir sebebinde, bir de sonucunda. Sebebini açıkladı, şimdi sonucunu açıklayacak. Buyur. Sonucu açısından farklılığa gelince bu daha açıktır. Nedeni şu, sahabe, tarih konularda, kurul konularda bilinen istiraflığına rağmen birlikteliğe, tek vücut görünmeye azami gayet sahip ediyorlardı. Birlikteliklerini parçalayacak, saplarını yöntemleyecek her şeyleri varlığı için uzaklılıyordu. Bu harf etmesinin etmenin cengden okunmasının meşgulü de vardı, görmeyenler de. Bazı elleri Türkiye'ye giderken, ülküden kalkarken kaldıran ve müsaf veriyorlardı, bazı da aynı kanatta değildi. Kimisi kadına dokunmazsa abdestin bozulacağını söylüyor, kimisi bozulmaz diyor. Ama bütün bunlara rağmen herkese bir inanın arkasında birlikte namaz kılıyorlar. Meslebi bir iktiraptan dolayı hiçbiri o inanın arkasında namaz kılmaktan yürürmüyorlar. Mukaddetlerin ise iktirafları bunun tam tersine veriyor. Bu iktirafın sonucunda, biz bu iktirafın sonucunda Müslümanlar kelime-i sonra en büyük rükkunda iktiraf ettiler. Bu rükümden amazdır. Çünkü bu insanlar bir inanın arkasında namaz kılmaya yanaşmıyorlardı. Denizlerin de şuydu, o namazı bağlı oldukları kendi mezheplerine göre basıldır veya en azından mekruhtur. Bizler, yöntem dışımızdaki birçok kişi bunu görmüş ve duymuştur. Nasıl görmesin ki, bazı mesul mezheplerin kitapları bunun basıl veya mekruhu olduğunu açık eve yetmiştir. Bunun neticesinde bir camide dört mihzabın yapıldığını gördük. Keşkeşte dört imamı oradan maskıldırmak gelir. Bir uygulamada maskılarken bazı insanların kendi imamlarının beklediklerini görmek mümkündür. Hatta bazı mukaddesler arasındaki itilaf bundan daha vahim bir hal aldı. Hanefi bir kişinin şafirlerden evlenemeyeceğine dair tedbalar verildi. Ardından Hanefilerden meşhur bir ızaf, Hanefi kişinin şafilerden evlenebileceğine dair tedbalar verdi. Bunu da şu sözüyle izah etti: Onları ehli kitap olarak derdendirilir. <gülüyor> Bu sözün zıt anlamı şudur. Bunun aktif, yani şafilerden birinin Hanefi bir kızla evlenmesi caiz değildir. Nitekim ehli kitaptan biri, yüzde on bir evlenemez. Tamam, şu bölümün hepsini işaretliyoruz. Şu sonucu açısından Enes kardeşin okuduğu yere kadar açıklıyor, işaretliyoruz. Şimdi diyor ki, sonuç olarak yani sonucu itibariyle sahabe ile ee, sonradan gelenlerin ihtilafı arasında ciddi manada fark vardır. Niye? Mesela sahabenin arasındaki ihtilaf. i̇bn Mesud seferdeyken namazların ee, cem edilmesi gerektiğine inanıyor işte Osman e, Radıyallahu an namazları cem etmiyor halife oldu o zaman Neden namazı bitişik halde e, ayrı ayrı namazları kılıyor kimisi onun şu fiinini şuna dayandırmıştır bir zaten bunu yapmak vacip değildir yani bu insanın kendisine kalmış o da imamdır kimisi de diyor ki hani, bedeviler geliyordu bedeviler de böyle biraz rahatlıktan yana oldukları için olur ki hani böyle görür de bu, bu şekilde devam ederler korkusuyla yani asıl olanı insanlara öğretmeye çalışır diye Allah'u alem Tabi i̇bn Mesud çok kızıyor. Yani hani peygambere muhalefet ettiği için şey, sünnete muhalefet ediyor yani i̇bn Mesud'un gözünde. Çok kızıyor. Ondan sonra namaz vakti gidiyor arkasına namaz kılıyor. E millet diyor şimdi bu ne bir yani başta kızdın, bağırdın, çağırdın ondan sonra gittin arkasına namaz kıldın. Yani namaz vaktinde. Diyor ki el hilâf şer. Yani ihtilaf daha şerli bir şeydir İbn-i Mesud diyor. Aziz Osman'ın yaptığı da şerdir. Sünnete muhalefettir. Fakat ona ihtilaf etmek bundan daha şer olan bir şeydir diyerekten konuya çözüm getiriyor. Sahabenin içerisinde mesela yazar yani sadece böyle hep söylemiş oldukların hepsinin delilleri var yani ondan sadece delilleri zikretmemiş söz olarak zikretmiş. Mesela biri besmelenin cehri okunacağını söylüyor. Biri kesinlikle ben peygamber Nebu Bekir'in Ömer'in arkasından namaz kıldım hiç biri besmele getirmiyorlardır diyor mesela. Şimdi e, ama birbirlerinin arkasına namaz kılıyorlardı. Yani hiçbir sahabenin ben falanın arkasında namaz kılmam çünkü o kadına eli değdiği zaman e, abdestini tazelemiyor dediğini göremezsiniz. Veya hiçbir sahabenin ben falanın arkasına namaz kılmam çünkü o kana aktığı zaman abdestini tazelemiyor dediğini göremezsiniz. Ama sonradan gelenler arasında mesela ulu camilerde dört tane ayrı şey vardır. Dört tane ayrı işte mihrap vardır. Bir, birinci grup önce hanefiler gelir namaz kılar gider. Sonra şafiler gelir namazlarını kılarlar. Aynı caminin içerisinde imam namaz kıldırıyor. Bir grup orada oturmuş kenarda bekliyor. Ulu camiler mesela genelde ulu camilerin hali nedir? Böyledir. Bunun adı ihtilaf değil. Yani çok affedersiniz bunun adı dibidiliktir. Yani bunun adı ihtilaf etmek değil. İhtilafın kendine göre bir fıkhı var. İhtilafın da yani bizim hani bazen olur dediğimiz ihtilaf, bu, bu bu dindir, yani bu mezhebe tabi olmak da değildir. Bu İslam dininin dışında başka bir dine tabi olmaktır yani. Helaline, haram, haramına işte haram kabul edile, yani bu şekilde düşünse burada oturacağız, ben şafim namaz kıldırırken siz şu kenarda oturup bekleyeceksiniz, şu taraf benim arkamda namaz kılacak, bunlar bitirecek, bu defa işte abi geçecek öne, bu taraf geçecek onun arkasında namaz kılacak. Sonra bunlar kılacak, başka mezetten olanlar gelecekler, namaz kılacaklar. Bunun önü alınır mı ya? O zaman her altında yeni bir mihrap atmak lazım camiye. Her yeni bir mezet türediğinde yeni bir mihrap atmak lazım camiye. Böyle bir şey olmaz. İhtilaf eğer sınırları içerisinde kalırsa, iki taraf birbirini anlarsa bu ihtilaf e, e, hoş görülebilir. Ama bu ihtilaf pratikte bölünmeye parçalanmaya götürecekse bunlar da ihtilaf değil, bunun adı yeni bir din seçmektir. Yani başka bir dine bu kadar aşırılık, başka bir dine tabi olmaktır. İşte yazarın burada demiş olduğu budur. Tamam biz dedik ya bak sahabe bile ihtilaf ediyor, imamların ihtilaf etmesi çok normaldir. Ama sahabe pratik olaylarda birbirlerinden karşı atmıyorlardı, Birbirlerinden karşı asla ve asla kesinlikle yani amel noktasında bir sıkıntı yaşadıkları söz konusu değildi. Şimdi ee, mesela diyor mukaddeslerin ihtilafı ise işte, tam mesela namazda, kelime-i şehadetten en büyük olan namazda ihtilaf ederler. Niye demiş? E, çünkü bağlı oldukları mesela imamın imama göre falanın kıldığı namaz bakıldır. Arkadaş diyelim Hanefi. Arkadaşın elinden ben de Şafi'yim. Şafi'ye göre kan çıktığı zaman elden abdest bozulur mu? Bozulur Şafi'ye göre. Hanefi'ye göre bozulur mu? Şafi'ye göre bozulmaz. Hanefi'ye göre bozulur mu? Bozulur. Tamam. Şimdi Hanefi geçtiğinde namaz kıldırıyor. Ben biraz önce elinin kanadığını gördüm. Şimdi ben bunun arkamda namaz kılmam gerekir mi? Mezhebe göre kılmam, kılmam gerekmez. Çünkü bizim namazı, abdesti bozduğuna inandığımız bir şekilde o adam ne yapıyor? O adam namaz kılıyor. O zaman ona ne yapmamız lazım? Tabi olmamız lazım. Şimdi böyle bu hayal değil ha. Yani ciddi ciddi böyle çok büyük piyasada alimler e, fıkıh kitaplarını açın, Hanefi'nin Şafii'ye uyması, Şafii'nin Hanefi'ye uyması diye adamlar vap açmışlar yani. İşte mesela e, özellikle Hanefi'lerde bu var, Şafi'lerde bu var. Yani belki biraz Hanbeliler bu konuda daha geliş olabilirler, hadis ehli olduklarından dolayı. Ama normalde böyle bildiğiniz koca koca alimler İmam Nevevi gibi mesela. Yani e, adam vap açmış, yani böyle bir namaz sahih midir, batıl mıdır? E, bir de görüş seçmiş en sonunda. El-Esta'hu demiş, sahih olanı demiş eğer bizim vacip olduğundan inandığımız bir şeyi terk ederse demiş adam bunlar arkasında namaz ne değildir? bunun arkasında namaz sahip değildir. Subhanallah aza, muhtanan azim yani bu bir ihtiradır İslam dilinde yapılan İmam nevi çok büyük bir alim olabilir İmam nevi ümmetin baş tacı olabilir ama bu söz gerçekten söylenecek bir söz değil. Yani işte e, mezhebe karşı çıkanların çıktığı noktada bunlardır ve bu noktalarda da adamlar nedirler? Haklıdırlar. Burada müftis Sakalayn diye demiş bir zat el Bahr Zayir, Hanefi mezhebinde bu bir kitabın şerhi olarak diyor ki işte ile bir Hanefi Şafi'yle evlenebilir mi? Evlenebilir. Bu fetva ha, asıl değil. Şimdi hani asla göre diyelim ee, fetva mesela hani asıl da tabi ki evlenir değil. Evlenebilir. Yani hani caizdir. Düşündükten sonra, delilere baktıktan sonra bir Hanefi'nin Şafi'yle evlenmesi caizdir. Niye? Yorum. Çünkü Şafi'yle de kitaptır. Yani yapılan yorum da bu. Tabi bu rivayet ee, El-Dahrizaif demiş sayfa numarası vermemiş. Ee, ben kendim bunu yani bu cümleyi bu da, olabilecek tüm kelimeleri yazdım. İnan ki belki bir iki saatimden fazla vaktimi aldı. Fakat hiçbir şekilde bulamadım Dahrizaif kitabında. Ama ben bulamadım diye yok demek değil. Çünkü ben sadece olabilecek kelimeleri kendi bildiğim araçıyla yazıyorum. O günün diliyle Allah kıyır adam bunu nasıl e, ifade etti. o ben bulamadım. Yazarda numara vermemiş. Ee, bu rivayetin ondan dolayı ne kadar e, doğru mudur aktarması nasıldır Allah'u alem çünkü çok ağır bir şey bu yani diğerleri gibi değil bu çok ağır bir şey ama bu sev seviyeye gelen mezhepler var yani böyle bu, bu kadar mantıksız olan işte sarık bir imam demiş peygamber sarığı buradan bağırdı buradan mı diye birbirine kılıç çekenler olmuşsa tarihte yani e, bunun olması haydi haydi normal ama yani bak rivayet gibi hanefilerden muhtemel bir kitapta bu var mıdır yok mudur e, bunu bilmiyorum yani şey yapmak lazım, bulmak lazım. Yazar da numara vermemiş veya vermiştir. E, numara silinmiştir. E, Allah'u ala. Şimdi e, ben de bir örnek vereyim bunu, bu mesele. Sonra üçüncüye geçelim. Bu ararakileri boşuna okumayalım. Şimdi e, Japonya'da birileri Müslüman olmaya karar vermişler. Müslüman olacakları zaman da iki farklı ülkeye mektup göndermişler. Birincisi Hindistan'a mektup göndermişler. İkincisi Endenozya'ya mektup göndermişler. Müslüman <gülüyor> olacak, e, ne yapmamız gerekiyor diye mektuplar göndermişler. Şimdi Endenozya'dakiler demişler ki, yani bunu Suudlu bir alim e, ne sonradan Japonyalılara bu meselesi ulaşmış, o da tabi mezhepleri yerine bilir. Haklı olarak yani ben olsam, ben de orada çok ağır sözler söylerdim. Birinci grup demiş ki, ne deriz mi Demiş çok güzel işte Müslüman olacaksın. Elhamdülillah falan şafii olup Müslüman olmanız lazım. Yani şafii olarak İslam dinine bilmeniz lazım. Şimdi tanıklar demiş ha İslam olurken hanefi üzerine İslam olmanız lazım. Şimdi bunlar hani diğerlere bir ihtilaf katolik bilmem ne şunlar bunlar var işin içinde. Adamlar İslamı araştırmışlar, ittifak dini olduğundan dolayı İslamı beğenmişler. Tabi böyle söylenir, söyle iki taraftan böyle cevap gelince hanefi olarak dine girdi, şafii olarak dine girdi. Hani nasıl Allah'a imandan önce tağutu inkar geliyor ya lau var. Din yani Müslüman olmadan önce bir mezhez sahibi olman lazım. Yani bir mezhebi seçmen lazım, o mezhezle dine girmen lazım. Yoksa kabul olmuyormuş gibi dinin adamlar da Müslüman olmaktan vazgeçiyorlar. Tabi bu şekilde haklı olaraktan. Yani buna sebep olanlar Allah şeylerini verecektir yani. Devam et lakin üçten devam et. Sen oku Şeyh Aydan. şu sizin davet etmiş olduğunuz sünnete tabi olmak ve imamların muhalif sözlerine almamak, onların bütün sözlerini bırakmak ve iştihat ve görüşlerinden istifade etmemek manasına gelmekte. Bunlara diyorum ki bu iddia doğrudan çok uzaktır. Hatta bu iddia açıkça bakıldır. Nitekim biraz önceki sözlerimizden bu açıkça görünmektedir. Çünkü bu sözlerimizin hepsi bu iddiaların tersini söylemektedir. Bizim davet tek şey Mezheplerin birer edilmemek ve onların Kur'an ve Sünnet'in yerine ikanı etmemektir. Anlaşmazlar düşündüğünüzde veya yeni meydana gelen olayların hükümlerini belirlemekte günümüzde kendini Fatih Zavrı yaptığı gibi sadece mezheplere müracaat etmeyelim. <Gülüyor> Halbuki onları, onlar medeni hukukla ilgili hükümleri belirlemekte, kitap ve sünnete müracaat etmeden mezheplerden yola çıkarak, Doğruyu, yanlışı öğrenmeye çalışmaktadırlar. Bu husustaki metotları şudur. İhtilaf rahmettir hadisi ve ruhsatları. Maslahatları ve kolay hükümleri almaktadır. Süleyman İbdi'nin şu sözüne kadar güzeldir. Her alemin ruhsatını almaya kalkışırsan şerrin hepsi sende toplanır. Bunu İbn-i Abdülben etmiş. Ardından şöyle demiştir. burada icma vardır. Hakkında ihtilaf olduğunu bilmiyoruz. Tamam. Şimdi burada yazar ne diyor? Mesela bazıları diyor ki e, mezheplere tam tabi olmamak yani imamların görüşlerinden ve ihtiyatlarından istifade etmemek demek. Kimse bunu savunmuyor. Yani imamların görüşlerinden istifade etmeyelim, İmamların şey, imamların görüşlerine tabi olmayalım. Hiç kimse bunu söylemez yani. Sadece imamların görüşlerini birer put haline getirmeyelim diyor adam burada. Bu da doğrudur zaten. Yani imamların görüşleri de imamların, imamlar müştebittir. Belki İslam dünyasına fıkıhta gelmiş en önde e, insanlardı. Bunların görüşlerinden ne yapmak lazım? İstifade etmek lazım. Fıkhısa çizmiş oldukları metottan istifade etmek lazım. Ama bunu ne yapmamak lazım? Bunu e, abartıp da işte yazarın dediği hale sokmamak lazım. Dördü oku abi. Sonra muhalifler arasında yardım olan bir vehim daha var. Bu da onların mezheplerinin muharip olduğu sünnetlere tabi olmalarına engel olmaktadır. Bu vehim... Sünnete tabi olan mezhep sahibinin hatalı olmasını gerektirir şeklindeki zamlarıdır. Hatalı da onlara göre imanı tenkil etmek manasına gelir. Eğer Müslümanların bir fertini etmek caiz değilse onların zumanları nasıl taal edilebilir? Cevabı şu, bu düşünce batıldır. Sebebi de sünnet fıkrından uzak bulmaktır. Yoksa akıllı bir Müslüman nasıl böyle bir söz eder? Kaldı ki Rasulullah şöyle buydu, Hakim hüküm verirken ictihat eder ve isabet ederse ona iki ecir vardır. Hüküm verirken ictihat eder ve hakaret ederse ona bir ecir vardır. Bu hadis bu düşünceyi reddetmekte ve açık bir şekilde şunu ifade etmekte. Birinin filan kişi hatar ettiği sözünün şenli manası bir sevap aldı demektir. Kendisini hatalı gören kişiye göre o ecir almış oluyorsa onu hatalı görmekle ona nasıl, o ettiği nasıl beğenmediler? şüphe ki bu vehim batıdı ve bu düşüncenin sahi, bu düşüncenin sahibi kişi bunu hemen terk etmelidir. Yoksa Müslümanların sahi neden o olur? Hem de herhangi bir ferdi değil, sahabileri, tabiğini ve ondan sonra gelen büyük imanları. Çünkü biz yaklının biliyoruz ki bu yüce zaten birbirlerine hatalı görüyor, birbirlerinin görüşlerini destekliyorlardı. Şimdi aklı başında olan şunu söyleyebilir mi? onlar birbirlerine tanediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in bir rüyaya yaptığı yorumda hatalı olduğunu söyleyip şöyle demiştir. Bazı yorumlarında isabet etti, bazılarında ise hata etti. Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle Ebu Bekir'i tanedilmiş mi oluyor? Tamam. Şimdi burada yazar gerçekten güzel bir noktaya demiş. Şimdi mezhebe uyanlarla ilgili yani hani mezhebe uymak veya mezheb-i mamuni terk edip sünnete uymak medet imamının hatalı olduğu manasına <gülüyor> geniş medet imamının hatalı olması da caiz değildir çünkü medet imamına hatalı dediğinde onu tanetmiş etmiş olursun yani kas onu yermiş olursun yermek tanetmek, etmek onu yermiş olursun şimdi burada yazar neyi getirmiş burada demiş ki maazallah biz peygamberimiz hadise müştehid ihtiyaç eder ve hata ederse diyor yani bu peygamberimizin müştehidleri tanetmesi etmesi demek değildir müştehidin hata etmesi müştehid hata eder Salah bununla beraber ne yapar? Bununla beraber ecrini yine alır. Yine mesela diyelim peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sahabeye sen bu konuda hata etsin demesi Ebu Bekir mesela rüya tabirinde. Bu işte Ebu Bekir'in hatalı peygamberimizin olan hatalıdır ama onu sahnesi manasına gelmez. Ayrıca diyor eğer öyle bir şey olmuş olsaydı sahabe ondan sonra tabiin birbirlerine karşı bunu söyleyen insanlar, sen hatalısın diyen insanlar bunlar ne olmuş olurlardı? Bunlar birbirlerini sahne eden insanlar olmuş olurlardı. Bir de burada benim söyleyeceğim bir e, durum var. Sen kendi imamına uymamayı, kendi imamına uymamayı taan kabul ediyorsan sen o zaman şafiye bu hanife taan ediyor. Ebu Hanife'nin mukallidi Şafii'ye taan ediyor. Şafii'ninki Hanbeli'ye taan ediyor. Yani senin imamının görüşü hatalı diye bırakmak imama taan etmekse seninki imam da diğerlerininki imam değil mi? Hepsi imam. Yani yine kendi mezhebide çelişmiş oluyor mukallid. Bir de burada yazar bir şey gelir. Eğer birine tabi olma ona saygı göstermekse ve birine mukalefet etmekse onu taan etmekse o zaman sen Resulü sünnetine mukalefet ediyorsun. Yani yeryüzünde kendine taan edilmemesi gereken en büyük zata tanetmiş etmiş oluyorsun. Hemen var burada yani bir altındaki paragraf bir altındaki paragraf da yazar değilmiş. Ha diyor o imam masum olmadığı gibi onu taan etmek de değil. Ama o, eğer imama mukalefet onun taan edildiğini ifade ediyorsa Resulullah'a mukalefet onun taan edildiğini daha açık ifade etmek eder. Yani İmama mukalefet etmenin e, tan ta etmek, onun işte hatalı bulmak ayet nasıyla sabit değil. Ama Resul'e mukalefet etmenin onu tan ta etmek olduğu ve bazı yerlerde insanı küfre kadar götürdüğü ayetle sabit. Eğer böyleyse gene mukallide ne derim? Gene mukallide deriz eğer bir şeyi terk etmek, onu taan etmekse o zaman gelten boşver imamı gel Resulullah Aleyhisselatü dediğine tabi ol. Çünkü onun sözüne Resulullah'a ta'an etmek bari seni dinden çıkarmaz. Yani imama, hani onun mezhebine göre konuşuyorum. muhalefet ta'an etmekse, yermekse aman aman derim. Resul'e muhalefet etme, kafir olursun. İmam'a muhalefet etsen de hiçbir şey söz konusu olmaz derim. Ee, yazarın anlattıkları bu kadar. Genel olarak gerçekten güzel şeyler getirmiş. Güzel deliller kullanmış. Ama dediğimiz gibi bazı delillerin kullanıldığı yer... Ee, ve nerede anlatıldığına dikkat etmek lazım bunun dışında benim söyleyeceğim bir şey yok bir dahaki dersimizde şeyden başlıyoruz Allah nasip eder ise eğer bir dahaki dersimizde sayfa 85 sularla ve kısımları temizleyici ve temiz ve temizleyici olan sular Hı? Atladığınız bölüm okunacak mısın? Atladığınız bölüm itikatla pazar günü yapıyoruz ya bu itikadı ondan dolayı gerek duymadım yani bir daha hem burada hem orada okuma yani vaktinizi alır. en azından bak şurada bir e, 60 sayfa var Ya herhalde bu 60 sayfa bir de itikat olduğundan dolayı yani emin emin olun herhalde bir şeyimizi alır yani bizim bayağı bir vaktimizi alır yani bu kitap bir bir, bir kitap hali, olmaktan çıkar yani onun için dedik amacımız bunlardan su kıymetli meseleleri okumakta şey değildi. Ondan <gülüyor> dolayı ne yapıyoruz? Temiz ve temizleyici olan sular diye devam ediyoruz. <gülüyor> Vallahi yazık var ya Şu Şurada bir nokta var Yani bunu bizim Mesela şeyler görecek Mezhetçiler Vallahi yerle birelerler Gerçekten Hocadan ders almak lazım Hocadan yani ders almayınca e, Böyle kitap okuyarak İnsanlar bir yerler Çok karışık şeyler olabiliyor Mesela burada i̇bn icma Müzdil'den icman İşte suya Şey karışmazsa ne, ne, ne necaset karıştığında tadını, rengini, kokusunu değiştirmezse o su şeydir diye, o su kesinlikle temizdir eğer diye nakletmiş olduğu icma, i̇bn Müzir Münzir mesela şeyde var e, Şirazi'nin müezzetinde var, diyor ki su çok olursa bunda icma vardır, su çok olursa yani suyun çokluğu da mezzetler arasında muhtelif bir şey, suyun çokluğu nedir yani bunu biri yakalasa var ya çünkü şeyde ihtilaf var, yani Hanefilere göre mesela bir tarafı oynadığında diğer tarafı oynayan su olacak. Şafirlere göre iki kulletin olacak. 500 ırak litresi, o da 204 litre su yapıyor Allah'u alet. Ee, Hanbeliler Şafirlere uyuyorlar sadece litre bilimlerinde. Yani ana mehzepler konu hakkında farklı fikir şey ifade etmişler. İmam Mali'ye göre. suyun azlığı çokluğu önemli değildir. Yani suya necaset karışırsa tadı rengi kokusuna bakarız. Değişti, değişir değişti, değişti. Değişi, değişi, değişi. Yani maalesef ee, Murat. Bunu dün burada unutmuşuz arkadaşlar. Kanal et alabilirsiniz ayetlerinizi.